Mmm. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Minha'cül abidin okuyoruz. Ben Arapçasından takip ediyorum. Bir küçük kitap okumaya yardım yapmam gerekiyor. Genelde kitap okumanın zorluğu onun Arapça olduğundan mesela veya İngilizce olduğundan diye zannedilir. Bu Minacül Abidin'in Türkçe tercümeleri de var. Çünkü yıllardan beri bilinen bir kitap. Ben net bir şey söyleyeyim. Türkçesinden anlamak çok daha zordur bu kitabı. Deneyin bakın isterseniz. Çok küçük bir emsali avamil okumuş birisi. Arapçasından daha iyi anlar. Minacül abidin veya ihya din ya da başka bir kitap. Tefsir ve hadis kitaplarını istisna edebilirim bu cümlemden ama İslami kitaplarda Sorun o kitabın Arapça olmasında değildir. Sorun o müellifin anlattığı şeylerle onu okuyanın arasındaki mesafedir. Tercüme edilmesi bunu kolaylaştırmıyor. Aksine bazı konular da zorlaştırıyor bile. Bu ne gibi biliyor musun? Kadın düşünelim, evde hamur yoğuruyor, ona su katıyor, tuz katıyor vesaire. Onun gündemi neyle meşgul? İşte kek yapacak, un, tuz, şeker, yumurta neyse. Bir inşaatta harç yoğuran bir işçinin gündemine kum, Su, çimento, tuğla, kalıp, çivi, keser. Neyle meşgul oluyorsa. Bu iki insanın, ikisi de yoğuruyor. Ama birisi hamur yoğuruyor, biri harç yoğuruyor. Şimdi bunların birbirlerini görmeden telefonla konuştuğunu kabul edelim. Su kattın mı kattım. Çok iyi, çok iyi. Biraz daha sert olması için ne yapayım? Yumurtayı çok katmışındır. Ya inşaatta yumurta kullanılır mı? Bu ne diyor ya? Şimdi ona göre yumurtayı şöyle yaptın, cıvık oldu hamur. İşte biraz irmik kat diyor. Bu taraftaki irmikle tuğlanın ne alakası var diye merak ediyor. Kalıpları getir diye bağırıyor o tuğlaların konduğu bir iskeleyi kastediyor bu da kek kalıbını anlıyor. Dünyaları ayrı. Benzer şeyleri konuşuyor zannediyorsun hiç ilgisi olmayan şeyler konuşuyorlar. Vezali ile veya herhangi bir alimle bizim durumumuz tıpkı buna benziyor kitabını okurken onu e peki biz hiç anlaşamayacağız mı? Anlaşacağız. Birincisi, ya biz Gazali'nin dünyasına gideceğiz mesela Gazali'yi konuşuyorsak, ile konumuz yaklaşacak birbirine. Ya da Gazali'yi getireceğiz, abi gel şu cep telefonundan anlat anlattığını diyeceğiz, bu olmayacak. Hiçbir zaman gelmeyecek Gazali. Sadeleştirilmez. Sadeleştirdiğin zaman, Mesela minhacül abidini, o Gazali anlatmaz ki, Google'dan koparılmış bir konuyu anlatır gibi olur. Birinci konu biz Gazali'nin dünyasına kayacağız. Günlük hayatın bizi abluka altına aldığı bir dünyadan ahirete doğru yürümüş. Ahiret için oturup konuşan Gazali'nin atmosferine kayacağız. İki, bu bir günde olmayacak şüphesiz. Bir zamanla olacak. Mesela şimdi bu derste kullandığımız Türkçe, ilk derste kullandığımız Türkçe ile aynı bir şey değişmedi. Ama biraz daha Gazali'nin minhacından anlama oranımız yükseldi. Neden yavaş yavaş Gazzalinin ne dediğini hemen hemen çıtlatmaya başlıyor zihnimiz yani bu bunu demek istiyor diye. O zaman kapalı olan kavramlar şimdi biraz daha açıldı bize bitince tekrar açılacak. Onun için Gazzalinin bir minhac gibi kitabı ihya gibi bir kitap veya başka alimin alimlerin kitaplarını iki kere okuyacağız. Birincisi bu yaptığımız gibi aramızdaki mesafeyi azaltmak için. Bitince kitap, Gazali'nin minhacül ağabeyini okuduk, elhamdülillah dedik, şimdi bu kitabı istifade etmek için okumaya başlayacağız. O zaman göreceğiz ki tuttuğumuz notlar, yani ilk okurken ki tuttuğumuz notlar, kat ettiğimiz mesafe, bizi Gazali ile o kitapla buluşturacak, ve okumak zevke dönüşecek Allah'ın izniyle. İstifade oranımız gerçekleşecek inşallah. Bu notu neden böyle bir giriş gibi sundum? Şundan dolayı yani bazılarımız minhacül abidini okurken tıkandığı yerler olabilir. E, Gazali ile arandaki fark bu senin. Eğer hiçbir şeyde tıkanmıyorsan roman okuyorsun sen demek. Gazali roman yazmadı. Değişik bir dünyaya seni çağırıyor. Bu çok normal. Bundan bıkıp usanmak şeytanın işine gelir. Yeter ki bıkıp usansan bir daha okuma. O kitabı tutma. O büyük adamların kitabı. E, cennete gelince hiç büyük adamların cenneti demiyorsun ama. O zaman sen herkesden önce paldır küldür cennete atlayacaksın. Bir bıraksalar seni. Cennete geldi mi büyük adam yok. Herkes büyük mübarek. Ama ilme geldi mi o büyük adamların iş, Allah dostların işi. E, Gazali de çocukken bu minhacül abidin gibi bir kitap okusaydı anlamayacaktı onu. Mesele Arapça bilmek meselesi değil. O dünyaya, o hissiyata taşınma meselesidir. Bu da sabır işi. İki günde olmaz. Hiç kimse yüz kilo doğmadı. Herkes bir kilo iki kilo bebek olarak doğdu. Sonradan büyüdük. Bedenlerimiz de sonradan büyüyor. Akıllarımız da, ilmimiz de sonradan büyüyor. Bunu hem moral açısından hem gerçeği bilmemizde fayda var açısından zikrettim. İnşallah faydası olur. Şimdi son kaldığımız yerde bu e, tuğli emel konusunda, uzun hayaller peşinde koşma konusunda e, havasın ve avamın nasıl baktığına temas edince ne demiştim? Yani bir şeyi başlarken ta en sonunu bütün kuşatacak şekilde yani daha binanın temelini atıyorsun, ev yapacaksın, şimdiden perdelerinin hesabını yapıyorsun, eskirse satarım diyorsun. Ya binayı yapmadın daha, daha binanın arsasını yeni aldın, ev yapacaksın diyelim. Bu 15 sene sonra satarım bunu çocuklara başka ev alırım. Dur işte bu büyük proje, büyük dünyaya kapılma. Bunun ölçülerini daraltmaya çalışmıştı bizim. Ve demişti ki niyetimiz bir defa bizim övülecek bir niyet olmalı. Değerli bir niyet olmalı. Bu değerli niyette Allah-u Teala'ya salmak işi, istisna yapmak. Neydi istisna yapmak? Yani Allah isterse olur bu demek gerekiyor. Bu geniş geçenki konunun özeti. Şimdi burada bu istisna konusuna bir paragraf açıyor ve in ile denecek olursa fe'li mecazel hükmü fe'li mecazel hükmü yani baştan biz e, bu işin bütününe caiz diyoruz. Tamam evi böyle yapmak caiz diyoruz. وَوَجَبَتْ تَفْو۪يظُ istisna, fil الْاِطِمَامُ Ama sonunu getirirken e, tefviz yapmak lazım. Bunu Allah'a sunmak yani Allah isterse Allah'ın bileceği iştir demek lazım. Niye diyoruz? Yani madem benim Müslüman olarak bina örnek verelim şimdi. Beş katlı bir bina yapıp Beş sene sonra da bunu satarım demem caiz madem. Yani bina yapmak, içinde oturmak, satmak, boyamak, yenilemek, çatısını yapmak bunlar caiz madem. E niye inşaallah diyoruz bir de buna. Ya Allah isterse olur. Allah'a saldık niye diyoruz diyor. Yukalu <gülüyor> lehu Deriz ki böyle ya da denir ki böyle birine. Lifaktil, xatir fil ibtidai. Yani işin başında bir tehlike yaşamamak için. İz huvfi hal ibtidai, yani bir <gülüyor> şeyin mutaahin engi. İşe başlarken, daha mesela binayı konuşuyoruz. Binaya başlarken, zamana yayabileceğin bir şey olarak bunu gösterebilirsin sen. Yani beş sene, on seneyi konuşuyorsun sen. 5 sene 10 sene sonrasını konuşuyorsun ömrün olacak mı? işi yürütebilecek misin belli değil Böyle bir risk var. Velisi butil hatarı fil itmem Çünkü bunu tamamlama konusunda da bir risk var. tamamlayıp tamamlayamayacağın belli değil. İzuva yakafi vaktin mütahin geniş bir zamanda sen bunu yapacağını söylüyorsun. Fefiil hataran 2 tehlikem var o zaman. Katarul Vusul, ulaşma tehlikesi. La hel helf tasiru ile derlik emla. Sonuna gelip gelmeyeceğin belli değil. Bilmiyorsun. Ve katarul fesad, bir de bozulma tehlikesi var. La tederi helf hidalika salahun emla. Bu senin yararına mı değil mi belli değil. Ben binayı örnek verdim, iyi anlaşılsın diye. Her işimiz için geçerli bu. İşte bina mesela beş katlı binayı yapacağız. Çocuk çocuk oturacağız. Çocuklar evleneceği zaman. Onlara bırakarız burayı, biz gideriz başka binaya taşınırız. 10 yıllık proje. Senin bunu böyle de sürdürüp sürdüremeyeceğin belli değil. Yapıp yapamayacağın belli değil binayı. Tamam bunun hepsiyle ilgili bir plan yapıp mühendise plan çizdirmene izin veriyor Allah. Ama haddini de bil diyor. Ömrün olup olmayacağı, parayı kaybedip etmeyeceğin vesaire. Bin tane e, sorun var. Bu sorunları aşarsan hepsi gerçekleşecek. Ve Madem ki وَجَبَ الْاِسْتِسْنَاءُ لِخَطَرِ الْوُسُلُ Ulaşma tehlikesinden dolayı istisna yap. Ne demek istisna? İnşaallah de. Sanki her şey avucundaymış gibi konuşma. وَالتَّفْوِضُ لِخَطَرِ الْفَسَادُ Allah'a sal ki bu işi bozulma tehlikesi olmasın. Fide حَسَلَتِ الْاِرَادَةُ عَلَى هَذ۪ي الشُّرُوتِي Sen bu şekilde iradeni kullanırsan, hangi şekilde Allah izin verirse, doğru olursa deyip Allah'a salarak bir işi yaparsan, iradeni böyle kullanırsan tekûnuhîne izin niyetun mahmudetun O zaman senin niyetin, iyi bir niyet, mahmud ne demek? Övülür, beğenilir, takdir edilir demek. İsim olarak mahmud beğenilen demek, övülen demek. Senin niyetin mahmud olur ne demek? 5 katlı bina yapıyorsun ama tevkil yapıyorsun. Yani Allahu Teala'ya havale ediyorsun bu işi. Sonra da inşallah diyorsun. Kafadan salmıyorsun bunu. Ha, bu güzel bir irade o zaman. Bu niyet güzel. Muhreceen an haddi el ve afeti. O zaman böyle bir şey afet dediğimiz emel düzeyine gelmemiş demektir niye emeli kınadık biz hiç ipsiz sapsız gidiyorsun Allahu Teala'ya sormak yok etmek yok gidiyorsun bu tehlikeden kurtarıyorsun o zaman fetammel cidden fehadi hadi işte sana anlattığım şey budur bunu aman dikkat et. Ve alam bilesin ki en hisna kasr-ı emeli zikrul meuti. Emelimiz kısa olmalı diyorduk ya Uzun, ipsiz, uçsuz, bucaksız projeler yerine kısa projeler yapmak lazım. Hes'ın garanti, kale. Bunun kalesi zikrul mevti, ölümü hatırlamaktır. Ölümü hatırlamadıkça kısa projelere giremezsin. 100 sene, 500 sene yaşayacağını düşünen birisi, onun için yatırım yapan birisi, hiç ölümü aklına getirmeyen bir insan, e, bu, bu kendini kontrol edemezsin. وَحِسْنُ حِسْنِهِ وَحِسْنُ حِسْنِهِ ذِكْرُ فُجْعَتِ الْمَوْتِ Bu kale, uzun emelli olmaya karşı kale ölümü hatırlamaktır demişti. Bunun da en güçlü noktası, حِسْنُ hisn, kalenin kalesi ölümün ansızın geldiğini hatırlamaktır. Bunun altını çiziniz gençler müthiş bir şey söylüyor. Müthiş bir şey söylüyor. Neden biliyor musunuz? Müslüman veya gavur. Herkes ölümün geleceğini biliyor. Hiç kimse ölmeyeceğim demiyor ki. Ölümün ansızın geleceğine karşı sorun var bizde. Hep başkası ölecek. Bize kolay kolay sıra gelmez. Böyle zannediyoruz. İhtiyar ölür zannediliyor. Hasta ölür zannediyor. Halbuki herkes ölecek yaştadır. Bir aylıkken, bir saatlikken, bir dakikalıkken doğarken ölüyor insan. Ölüm için uygun olmayan bir zaman yoktur. Bütün zamanlar yaş itibariyle ölüme uygundur. Ölümün ansız gelişi kuralı diyoruz buna biz. Bunu yakalayamayan kimse demiyor ki Azrail geldiğinde gırtlağını sıkarım ben onun, canımı alamaz o benim. Hah Azrail geldiğinde 112'yi ararım, o bana bir şey yapamaz demiyor kimse. Ha, ölüm geldi mi gelecek. Bunda bir sorun yok, bunu kafir de inanıyor. Ölüm ne zamandır da zafiyet gösteriyoruz? Ölüm ansızındır. İşte Hisnul Hisin kalenin kalesi, yani en güvenli nokta, Müslümanın akşam namazını kılınca sabah namazını kılacağını zannetmemesidir. Her namazı son namazı gibi anlamasıdır. Bu Müslümanın işi çok iyi. İyi ilerler bu Müslüman. Ve hisne hisni kalenin kalesi zikru fucetil meuti. Ölümün ansızın geldiğini anlamaktır. Ve ahzihi ala girretin ve gafletin. Hiç haberin olmadan hiç zannetmediğin bir zamanda ölümün gelip seni almasıdır. Vafiyururun va futurun ki o gururlu keyifli bir şekilde yaşıyor. Fahtafiz bihatzi el cümleti. Sen bu cümlemi ezberle. Bunu koru. Hakikaten inna hisna kısır el emel dıkrul cümlesini hakikaten çizmek lazım. Bunu yakaladın mı? Allah sana yardım ediyor demektir. Ve hassilha muvaffakan. Buna uygulama yap. Böyle bunu uygula, başarılı olursun. Ve innel hacete ileyha Buna çok ihtiyacımız var. Kazali'nin çok ihtiyacı varmış. Nereye? Ölümün ansızın geleceğini anlamaya. Rahmetullah. Ve da'anka tabyil vakti fil kayli vel ba tazyiğiyle vakt vakit arjamyı. Kılıkar dedikoduyla vakit harcamayı bırak ve mulahatı rical mulahatı rical insanlarla tartışmak demek İnsanlarla tartışmayı bırak. Vallaul muwaffiku bıfadlihi Allah'tır lütfuyla başarıyı veren. Bu paragrafın altını çiziyoruz kenarını çiziyoruz. Bize öyle bir sır verdi ki Allah ona rahmet etsin. Nenemiz niye âlâ namaza ciddi davranmıyor? Genç. Niye dedikoduda zarar görmüyor? Niye internette vakit zayi ediyor? Sorusunun cevabını verdi. Sen ölümü inkar ediyorsun desen kimse inkar ediyorum demez ki. Babası ölmüş, dedesi ölmüş, halası ölmüş. Bir sürü ölü sülalesi var. Ölümü nasıl inkar edecek? Tıp bile... Biz ölümü engelledik demiyor ki, mesela aklımızda olsun Avrupa tıbbı, bizim geri kalmış ülkelerdeki doktorlar biraz daha kibirli konuşuyorlar. Biz insanın konforlu yaşamasını sağlıyoruz, ölümünü engellemiyoruz diyor Avrupa tıbbı. Ne oluyor? Kanserden kıvranarak ölecekti, o son 3 senesinde kıvranmasını azaltıyor. Kim yapıyor vesaire. Kolu kırık, feşli gibi yaşayacaktı. Alçıyı alıyor, düzeltiyor, iliklerini oturtuyor. Yarı koldu olsa yani konforunu sağlıyoruz ama ebediliğini sağlamıyoruz diyor tıp. Gerçeği de böyle zaten. Bizdekiler böyle neredeyse mezardaki ölüleri de çıkarıp dirilteceğini zannediyorlar. İmani sorunu olanlar şüphesiz tamamı için. Geçerli değil. Burada insanların Allah'a karşı Celle Celaluhu, laubali olmaları, ahireti çok ötelerde kabul etmelerinin ya da böyle bir yaşantı içinde olmaları, mevlut kandiliydi filan kandildi onunla avunmalarının nedeni ölümü inkar etmelerinden değil, ölümün ansızın geleceğini unutmalarındandır. Genç, henüz 20 yaşındayım diyor. İtiyar, Benden daha yaşlısı var bizim köyde yaşıyor diyor. Kaç yaşındasın sen? 90. Senden yaşlısı kaç yaşında? 91. Ne fark var aranızda maşallah be. Ondan daha bir yaşlısı var. Biraz daha sıkıştırdı mı? Dedem 102 yaşında ölmüştü diyor. Demek ki bu da galanti. İşte hastalık bu. Bunu çözdü mü insan? 10 yaşında gazali olur. 12 yaşında mücahit olursun Allah'ın izniyle. Neden? Çünkü Allah ile arandaki perdeleri kaldırmaya başladın sen. Ahiret gözünün önünde duruyor senin. Sen namazı daha huşu ile kılarsın. İftar sofrasında asla sana kimse dedikodu yaptıramaz. Çünkü iftar saati icabet saatidir. Rabbim dualarımı kabul edecek. Hem o arada hurmanı yer hem de günahlarımı mağfiret arap dersin. Gibi buradan yola çıkarız. Allah gazaliye rahmet eylesin. Bu gaelem diye başlayan paragrafta böyle bir anahtar verdi bize. Bu anahtarla hem kendimizi çözeceğiz hem insanları anlayacağız. Niye böyle gafil olmakta sakınca görmüyorlar? O emmel hasedu. Bir de hasetle ilgili konular vardı ya. O emel hasedu. Hani kibir, haset, hucub bu tip şeyleri sayarken fehu iradatu zeval ni'amillah taala an ahikel muslim mimma lahu fihi salahun Haset nedir? Çizdik altını. Fehuva iradatu zewali ni'amillah. Allah'ın nimetinin kalkmasını istemektir. En ahikel muslim. Müslüman kardeşinden Müslüman kardeşinin bir elinde bir nimet var. Nedir o güzellik? Onda olmasın istiyorsun. Nedir o? İyi bir kitabı var. Muhteşem bir tefsir kitabı, Kurtubi kitabı bulmuş. Niye ben almadan o aldı? Diyorsun. Mimmâ lehu salahun. Onun yararına olan bir şey bu tabi. Fe illem tûrid zevâ anhu. Hayır. Sen ondan e, o nimetin gitmesini istemiyorsun. Velâkin tûridü nefsike mislaha İstiyorsun ki sende de aynısı olsun. Sen de onun gibi güzel ol. Sende de bir Kurtubi tefsiri olsun. istiyorsun. Bu, bu haset değil, buna gıpta etmek diyoruz. Gıpta etmek ne demek? imrenmek demek. Haset etmek ne demek? Çatlıyorsun niye onda var diye. Haset etmek bu. Ve ala hâdâ yuhmelü kavlû sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ala hâdâ buna yuhmelü, hamle deriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü, bu anlama yıkıyoruz. Ne diyor? La hasede illa fithneteyn. İki kişiden başka kimseye haset yapılamaz. Hani birisi Allah ona ilim vermiş, o ilmi kullanıyor. Dinine, hizmet için. Bir adama da mal vermiş, o malı dinine hizmet için kullanıyor. Buna haset yapılır diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ne demek buradaki haset? Çünkü sen diyorsun ki keşke benim de ilmim olsa da kullansam. Benim de malım olsa infak etsem diyorsun. Böyle bir haset caiz. Buna haset diyorsak eğer bu caiz. Çünkü bu bildiğimiz haset değil. Gıpta manasında haset. Haset ne tekrar söylüyoruz. Benim şöyle bir gözlüğüm var. Birisi bakıyor o gözlük onun niye oldu benim olacaktı diyor. Haset bu. Bu haram. Oo, bu gözlük hocaya yakışmış bundan bir tane de ben alsaydım gıpta diyoruz güzel Allah'ın nimeti bende de olsaydı bu suç değil günah değil ey la gıptata illa fidelike gıpta ancak buna yapılır fe'abbera anil gıptati bil hasedi niye hasedi gıpta kelimesiyle anlatmıyor da gıptayı haset kelimesiyle anlatıyor la hasede illa fisede niye La gıttat edemiyor. Madem aynı manaya geliyor. İttisâ'an fî dâlike li mukârebetihime. Bu iki kelime birbirine çok yakın kelimeler, o yapışık bir kelime gibi durduklarından dolayı. Fe illem yekûn fîhâ salâhum. Eğer o adamın bu işte bir faydası yoksa, mesela bu gözlük ona bir faydası yok ama ben kıskanıyorum ise, durum böyle ise. Fe öratte zevâlehe anhum. Bunun da kaybolmasını istiyorsun ondan fedaleke gayretin. Bunun adı kıskançlıktır. Feda hu al fargu beyne hadir hisal, haset, gıpta ve kıskançlık aralarındaki fark budur. Şimdi üçünü bir daha. Da. Haset, gıpta, kıskançlık. Gıpta etmek neydi? Ne güzel bende de olsun demek. Sakıncalı mı? Hayır. Heset ne demek? Niye onda var? Bende olsun. Bu haram. Kıskançmak, kıskanmak ne demek? Gayret Arapçası bu kelimenin. Kıskanmanın Arapçası el-gayretu. Gayin harfi el-gayret. Orada geçiyor zaten. Gayret ne demek? Kıskanıyorsun. Kadın kıskanıyor. Kuma seni kıskanıyor. Eşini kıskanıyor. Yani koruma altına alıyor. Benim olsun, başkasının olmasını istiyor. Bunun da iyi tarafı var tabii. Kadının kocasını, kocasının kadını kıskanması kadar güzel bir şey yok. Nerede yanlışlık var? Bunu din haline getiriyorsun. Yani neredeyse kelime-i de önemli hale getiriyorsun kıskanmayı. Hastalık haline getiriyorsun. Vesveseyi dönüştürüyorsun, evhama dönüştürüyorsun. Sakınca orada. Ve amma ziddul hasedi, hasedin aksi nedir? Fen nasihatü. Nasihat etmektir. Hiye iradatu <gülüyor> beka ni'metillahi teala ala'ike ala ahike'l muslim. Allah'ın o Müslüman kardeşindeki nimetinin orada kalmasını istiyor. Onda kalmasını istiyor. Mimma lahu fiha o nimette onun bir ihtiyacı var, haceti var. Buna hasedin aksine ne diyor? Nasihat diyor. Fi ile Peki sen bana diyecek olursan, keyfe âlemu ân lehu fiha salâhan ev li ev napsu Nasıl anlayacağım ben? Bu onun yararına mı, zararına mı ki hased edeyim veya nasihat edeyim? Fe'lem derim ki sana en kad yekum lena galibuz zan bi zalika galibimiz bunu bize sağlar. Zanı galip daha önce de konuştuk. Zanı galip bir insanın yüksek kanaati demek. Mesela örnek verelim. Aralık ayında İstanbul'da yağmur olur mu? Olur. Nereden biliyorsun? Zandı galibimle. Nasıl zandı galip? Yıllardır ben İstanbul'da yaşıyorum. Aralık ayında hep yağmur yağar. Zandı galibim bu. Peki Londra'da öyle olur mu? Bilmiyorum. Birikimim yok. Yani aklım beni bir tarafa sürüklemiyor. Kanaat oluşturmuyor. Zannı galibi bir insanın zihninde oluşan yüksek kanaati demek. Evhamı demek değil ama vesvesesi demek değil. Mesela bir eş düşünelim, özellikle aile konusundan örnek veriyoruz. Eşi saat 18'de eve geliyor işten. 18:30 oldu gelmedi. Nerededir bu adam soruyoruz? Trafik gecikmiştir. Ya da patronu demiştir beraber gidelim onu bekliyordur. Neden biliyorsun? Genelde geç gelince böyle oluyor çünkü. Bir galip kanaatim var benim. Peki vesvese ve evham nerede? Şurada. Bu adam 18.30 oldu niye gelmedi? Bir sevgili bulmuştur oraya gitmiştir. Ya böyle bir şey biliyor musun? bir kanat var. Daha önce yaptım böyle bir şey yok. İşte bu vesvese, bu evham, bilmediğin, elinde tecrüben olmayan bir şeyde hüküm kesiyorsun. İkisi arasında böyle fark. Bunu nasıl sağlayacaksın diyor. Zannı galibin, haset mi yapıyorsun, nasihat mi ediyorsun? Onun arasında sana gel git sağlayacak. Ve galbetu zanni minna tecrübe məjra il fi Zann-ı galibimiz bizim için bilgi niteliğindedir bu konuda. Sünme in işte be Anlayamıyorsan, sana karışık geliyorsa öyle mi böyle mi? Falateriz zevale nimet e hadim nel ev O bakağa, o Yani sen o zaman Müslümanlardan birisinin elindeki bir nimetin zevalini isteme. O bakağa. Yahut da onun elinde olmasını nasihatte ediyorum diyorsun ya. İlla mukayyiden bittevfidu ve şartı salah. Sen bunu Allah bilir ya diyerek yap o zaman. İşin aslını Allah'ın bileceğini düşün. Ve iyi olmayı düşün. لِتَخْلُسَ مِنْ حُكْمِ hasedi, Hasetle ilgili hükümden kurtulman için. وَيَحْصُلَ لَكَ فَاِدَةٌ nasihati, Nasihat faydası neyse onu elde etmen için. Ne bu? Ne anlattı? Şimdi bu arabayı mesela 20 yaşında bir kız araba alıyor. Sen uygun değil İstanbul'da bu arabayla sen gezemezsin. Neden? Araba çok cıtlak bir renk. Çok cıtlak bir renk. Herkes sana bakar. E sen tesettürlü bir bayansın diyeceksin şimdi. Bunu hasetten mi yapıyorsun, nasihat mi yapmak istiyorsun? Bu araba niye bunun elinde? Üstelik babası memur, benim babamın iş yeri var. Ha bu arabayı aldı ben almadım. Böyle mi diyorsun? Yoksa gerçekten yakışmadı mı diyorsun? Zannı galibine müracaat et. Bak kendine. Bunu Allah için mi yapıyorsun gerçekten? E ben ne bileyim kendimi? Sen kendini bilmiyorsan mezara gir o zaman. İnsan kendini bilmez mi? Başkasına rol yaparsın da kendi kendine rol yapamazsın ki sen bilirsin kendi kendine <gülüyor> niçin bunu dediğini ama ortada kaldım işte be aleykel emr iş karıştı kafan oturmuyor bir türlü yani ben tam kanaatim yok Allah bilir herhalde bu sana yakışmaz gibi de o zaman ve emmâ hisnun nesihatil mâni'u minel haseti hasetten koruyacak nasihatin kalesi nedir? Hani nasıl bize bir kale çizmişti. O kalenin ve zikru ma evcebullah teala min muvalatil muslimin. Müslümanların birbirleriyle kardeş olduğunu unutma. Muvalatul muslimin Müslümanların birbirleriyle kenetlenmiş kardeşler olmalı demek. Ve hisnu hadal husni zikru ma azamallahu teala min hakqil mu'mine ve ref'an min kadrihi. Yani hasetten kurtulmak için ne yap? Allah'ın müminleri birbirlerine kardeş yaptığını unutma. Bundan da daha güçlüsü mümini Allah koruyor, bunu unutma. Sen ona haset yaptın mı mümine? Allah sana azap edecek o zaman. Bunu unutma. O malau andallahi taala min karamatil azimati fil hukba ahirette Allah. Mümin kuluna ne kadar büyük nimetler verecek bunu unutma. Haset ettiğin adam kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Havz-ı de otururken sen onu göreceksin. Bu dünyada sen onu beş kuruş etmez bir şey için haset ediyorsun. Kıyamet günü sen de Havz-ı Kevser'e gitsen bile utanacaksın o adamdan. Bunu ben niye haset ettim o zaman diyeceksin. وَمَا لَكَ ف۪ي مِنَ الْفَوَائِدِ الْجَلِيلَةِ فِي dünya Dünyadaki kardeşliğin faydalarını hatırla. Minette avuri ve tedahuri vel cemaati vel cumuat. Yani yardımlaşma, destek olma, tezahür, destek olma. bir Cemaat olma, cuma namazını beraber kılma. E bir sürü bizim beraberliklerimiz var. Sümme ma min şefaati fil ahireti. E kıyamet günü. Bütün bunlardan dolayı bir şefaat umacaksın sen. Bunların hepsini tefekkür et. Ondan sonra haset et. Ben o zaman Ters çevireyim bunu. Ben haset ediyorum bir türlü kendimi kurtaramıyorum. Önceleri bu haset değil hakkımdı filan diyordum. Sonra biraz aklım başıma gelince anladım ki haset ediyormuşum ben aslında. Bunları hep düşünerek hasetten kurtulabilir demek ki mümin. Çünkü haseti gavura yapmıyorsun sen. Müslümana yapıyorsun. E Müslüman Allah'ın kıymetli kulu. Kıyamet günü utanacaksın bu adamdan. Allah bu adama kıymet veriyor. Bu insana kıymet veriyor. Bunları tefekkür ederek kendini bundan kurtarabilirsin. Fahadi ve napa, bu ve benzeri şeyler mimmaye bagusun alen nushi li kulle muslim. Her müslümana e karşı nasihatkar olmayı sağlar insana. Ve yüceni bu ke antepse devufi nimetin ve seni korur, Bin nimet konusunda atâullâhu Teala iyyâhâ. Allah'ın ona verdiği nimete haset etmekten seni korur. Veallâhu sübhânehu ve teâlâ veliyyü tevfîk bifadlî. Allah-u Teâlâ lütfuyla başarı veriyor bize. Ve emmel aceletü. Bir de acele konusu vardı. Saymıştı ya bunlardan biri hasetti. Şimdi acele. Fe innehel ma'ne'l râtibu fil kalbi. Alel alel -emri bi acele ne demek? Türkçe acele kelimesini konuşuyoruz. Yabancı bir kelime değil. Kalbe ilk gelen şeyi hemen elde etme arzusudur. Kalbe ne geliyor? Araba almak. Hemen onu alıyorsun. Acele ediyorsun. Kalbe ne geliyor? Filancaya şu sözü söyleyeyim. Ya dur bir dakika bakalım faydalı mı değil mi demiyorsun. Hemen konuşuyorsun. Buna acele diyoruz. Düne tavakkufi bir duraklama yapmıyorsun. Ve istidlali minhu Bununla ilgili bir araştırma yapayım demiyoruz. İstidlâ bilgi elde etmek demek. İstidlâ. Bel el istiğcälüfi itti beyhi ve bi. Aksine hemen istiğcäl acele yapmak istiyorsun. Hem onun peşine gidiyorsun. Onunla uygulama yapmak istiyorsun. Vadit duha el Acelenin aksi enaattır. Bir şeyin acele etmesi veya teenni etmek diyoruz. Teenninin aslı enaattır. Enaattır. وَوَوَ e, الْمَعْنَ الرَّاتِبُ فِي الْقَلْبِ عَلَى الْبَاعِثُ عَلَى الْيَحْتِيَاطِ fil الْاُمُورِ O kalbe gelen duygudur. Enaat ne? Kalbe gelen duygu geliyor ama ihtiyatlı hareket ediyorsun ve neber ve bakıyorsun ne olacak bu nasıl olur ve enni fi itibaiha ve amel olgun ve ağırdan hareket ediyorsun buna tenni te deniyor. Wa emmet tavakkuf tavakkuf neye diyoruz? Şimdi ya acele ediyorsun bir şey hakkında ya ağır alıyorsun ya da tavakkuf ediyorsun durup kalıyorsun. Fazdihu et Tevakkufun aksi, tevakkuf bir şeyde durup kalmak. Onun aksi teassüftür. Teassüf ne demek? Kuralsız hareket etmek demek. Mesela örnek verelim. Teassüf fıkıhta da kullanılan bir kavramdır. Teassüf caiz midir denir mesela. Birisinden alacağını var. Adam parayı vermiyor. Bunun yapılacak iş nedir? Mahkemeye vereceksin. Sen alıyorsun tabancayı beline gidiyorsun ver parayı diyorsun. Bu taassüftür. Kuralsız hareket ediyorsun. Aslında haklısın. Alacağın var ama alacak öyle alınmaz. Yasal olmayan işler yapıyorsun. Kale şeyhuna Ebu Bekir'l-Varrâk. Şeyhuna deyince kimi kastediyordu? Ebu Bekir'l-Varrâk rahimallahu teala. El farku beynet tevakkufi ve teenni. Tevakkufla teenni. Acele'nin aksi neydi? Teniiydi. Enat. Ee, onun bir de tevakkufla durup kalmakla ilgili bir benzerliği var onun. Et tevakkufu tevakkuf ne demek? Kable dukhuli fil emri hatta lehu Bir konuya girmeden onun öncesinde iyice incelemek için bekliyorsun. Buna tevakkuf deniyor. Ve tenni, ba'de dukhul fi hatta u'addi li kull ise onu içine girdikten sonra ağırdan hareket ediyorsun. Şimdi acele. teenni, tevakkuf. Müslüman'ın tavrında üç simge koydu ortaya. Acele, paldır iş yapmak demek. Tenni, Te işi yapmak ama acele etmemek demek. Tavakkuf işi yapmadan durup beklemek demek. Üç iş çıktı ortaya. Summa mukaddimatul Enati. Peki bir işi teenni ile yapmak için bir öncü bilgiler lazım. Evet. Zikru vucuhil khatari fi'l umur elleti ta'tari zulil insan. İnsan acele etmeden bir iş yapmak için onunla ilgili riskleri tespit etmesi lazım taat ederdi l insan insanın önüne çıkacak riskler. Ve durubil afatil muhovfeti fiya tehlikeli afetler var mı onu bakması lazım. Ve dikru ma fi'n nazari ve tasebbus selameti. Selamet güvence demek. Güvence ile ilgili yapılacak incelemeler. Ve mafi fi't taassufi ve'l isti'cale min nadameti ve'l melameti. Taassuf yani kuralsız giriş çıkış ve acelenin getireceği pişmanlıkları iyi inceler ve hadi ve emsaluha bu ve benzeri bilgiler mimma yebsu ale't taenni ve tawakkuf fi'l amr bir işin taenni ile tawakkuf ile yapılmasına teşvik eder ve yemne'u mine'l isti'jal ve't taassuf acelecilikten ve kuralsızlıktan önler vallahu taala veli'l ismeti bir rahmetihi Allah rahmetiyle Korumanın sahibidir. Ve emmel kibru, kibre gelince, burada ne yapıyor? Kavramları tarif ediyor bu bölümde bize. Fe'lem ennehu, bilesin ki, kibir, khâtırun fî ref'in nefsi ve isti'vâmihâ. Hatır ne ediyordu? Kalbe gelen sinyaller. Ta başlarda geçmişti, kalbe gelen sinyallere khâtır diyor insanın nefsini büyütmesiyle ilgili gelen sinyallere kibir diyoruz. Ve tekabburu ittibau, tekebbür kibirlenmek de bu hatıra sin sinyallere uymaktır. Şimdi tekrar ders uzuyor ama ne diyeyim? Tekrar geri dönmek. Hatırlarsanız kalp konusunu en başta açtığında demişti ki bir melek kalbe sürekli iyilikler sinyaller gönderir. Tak tak Allah unutma, ahireti unutma. Sen bir damladan yaratıldın unutma, ananı unutma, babanı unutma. Şeytan da boşuna yaratılmadın. Sen keyfine bak. Hep sürekli bir sinyaller verir. Bir artı sinyaller, bir eksi sinyaller kalbe geliyor. Mümin Allah'ın verdiği akılla da o e, olgun, doğru olanlara yapışıyor. Şimdi melek ne diyor? Tevazulu. Mezara gireceksin. Seni kurtlar yiyecek orada. Şeytan ne diyor? Bu güzelliği kaç kişiye vermiş ki Allah diyor. Şey, melek ne diyor? Sakın ha para Allah'ın, mal Allah'ın sen emanetçisin diyor. Dönüyor şeytan ne diyor? Hatır veriyor kalbe. Bu para oho Karun'da olsa Karun belki batmazdı diyor. Biri gerçeği hatırlatıyor, biri öbürünü hatırlatıyor. Kibir şeytanın, bu tip saldırılarından, gönderdiği sinyallerden birisi. Sen harikasın. Ya millet zayıflamaya uğraşıyor. Bunda bir el arabası kadar göbek var. Onu bile kibir konusu bu, Bu göbek boşuna değil diyor. Bir hikmet var. Göbe, göbekte hikmet olur mu lan? Olsun. Şeytan ne yapıyor onu? Onu da kullandırttırıyor. Onu da kullandı. Ben çok kötü bir örnek vereyim. Gözlük. Gözlük. Gözde bir arıza olduğunu gösteriyor üstünde gözlük arıza işte göremiyorum ben mesela şu anda bakarken sadece siyahlık görüyorum burada ben bunu takınca e, yazı olduğu anlaşılıyor şeytan ne yapıyor bu gözlükten var ya kolay kolay kimse de olmaz diyor. ne yakıştı sana diyor. aslında bunu takınca arızalı olduğun belgelenmiş oluyor ne yapıyor hatır gönderiyor gözlüğü öyle takma dikkat et diyor sen uzağı göremiyorsun. Karşıdaki direği göremiyorsun. Uzak gözü, sorunun var senin. Onu bile porslu bir gözlük yapıyorsun. Çünkü şeytan ne yapıyor? Bu gözlükten herkes de olmamalı diyor. Oo erkek gözlüğü bu. Oo kadın gözlüğü bu. Oo saç rengine uymadı. Niye? Vazifesi o. Hatırı sinyali 24 saat gönderiyor. Hiç elektrik kesilmiyor ama. Melek de ne diyor? Kör olsaydın ne takacaktın diyor. Allah'ın nimetini niye böyle körlük yapıyorsun diyor. Güzel olsa gözlük olmasa ne olur? İyi gösteriyor mu ona bak diyor. Bunu niye aldın sen? Çerçevesi senin gözüne batıyor. E bu güzel gösteriyor. Yani karşıyı mı güzel gösteriyor? Yok beni bakınca güzel gösteriyor. İşte şeytanla melek böyle boğuşuyorlar. Kim galip geliyor? Aklın kimin peşinden giderse o galip geliyor. Meleğin tarafını tutuyor mümin, galip geliyor. Kibir bunlardan bir tanesi işte. Melek diyor ki sen çıktığın annenin rahmini bir daha görsen burnunu tıkardın, gözünü kapatırdın. O kadar çirkin yerden çıktın, haddini bil diyor. İblis, şeytan hemen bir sinyal gönderiyor. Çıktıktan sonra çok güzel oldun ama diyor. Seni şampuanla yıkamışlardı o zaman diyor. Akıl burada devreye giriyor, gerçeği hatırlıyorsun. Kibirli insanın aklı durmuş oluyor. Kendi de ölüp gideceği halde başkasına force atıyor, kibirli davranıyor. Vazgatu hatırın fi vüzen nefsi ve Evet, bu tevazu sahibi olan nefsin'e azma, kudurma be. Sen de örüp gideceksin ne böyle Ford ne demek güzellik, çirkinlik diyor. Tevazuya uyuyor. Ve tevazu ittiba u. Tevazuya uyuyor. Ve lükullu vâhidin minuma. Bu mütevazi ve kibirli. Bunların ammice olanı var. Yani halk nezdinde olanı var. Allah'ın has kullarının yaptığı şekilde vardır. Fettevazu'ul âmmiyyü. Bizim gibi ileri kastediyor. ammi halktan insan demek. has özel kullar demek. Sahabe gibi, tabiin gibiler demek. Fettevazuu'l ammiyyu, amminin. Yani sıradan insanların, halkın tevazuu nedir? Huva el iktifaeu biduni min el melbasi vel İnsanların sıradan giyinmesi, sıradan bir evdeye oturması, sıradan bir vasıtaya binmesi tevazudur. Ve tekebburu fi mukabeleti et teraffu an zalik. Yani senin kapasiten nedir asgari ücretli biri olarak? Halk otobüsüyle bir yere gitmek, belediye otobüsüyle gitmektir. Taksi tutup gidiyorsun. Tekebbur yapıyorsun. Halk otobüsüyle gittin, minibüse gitti mi tevazu yapıyorsun. Sıradan halk bu kadar yapar tevazuyu. Kibir de bu kadar demek ki sen. Asgari ücretlisin, on defa taksiye binsen borç alacaksın, paran bitecek. Buna rağmen taksi tutarak işe gidiyorsun kibir çeşitlerinden biri. Ve tevadul Ama özel kullarının, Allah'ın özel kullarının tevazusu nedir? Huve temrinun nefs. Temrin egzersiz demek. Nefse egzersiz yaptırıyorsun. Ala kabulil hakkim. Hakkı kabul etmeye, gerçeği, gerçeğin önünde pes etmeye nefsini alıştırıyorsun. Mimmen kane vadi'an ve Böyle üstünmüş, sıradanmış hiç önemsemiyorsun. Ve tekebburu fi mukabeleti ettereffu an bu tevazunun karşısındaki bu havasın kibri nedir? Bu düzeyi kendine uygun bulmamaktır. Ve maasiyetun kebîratun ve hatî'atun Bu da büyük bir günahtır. Bu kibir çünkü. Ve büyük bir hatadır. Sunne <gülüyor> hisnü halkın sıradan insanların tevazu konusundaki kalesi nedir çünkü kaleleri bugün anlattı bize hep entezkura mabdaeke ve nereden geldin nereye gidiyorsunu hatırlamandır ana rahminden geldin kışın çamur dolacak olacak bir kuyuya gideceksin mezara gideceksin başını ve dibini hatırladın mı Tevazu yaparsın, kibir yapma. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ Ve şu anda senin bulunduğun min دُرُوبِ الْاَفَاتِ وَالْاقَذَارِ Bir sürü belalar çeşit, bela çeşitleriyle ve pislikler içinde yaşıyorsun. كَمَا قَالَ Nitekin Nitekim bazıları şöyle demişlerdi. Evveluke nutfetun, مَذِيرَتٌ Sürekli değişken bir meniydin sen önce. Nutfe, meni. Ve âhiruke cîfetun kezîratun. Sonunda çürümüş bir leş olacak. İnsan çürüyünce mezarda ne oluyor? Leş oluyor. Ve ente fîmâ beyne tahmilul azîrat. Başın meniydi. Sonun leş olacak. İkisi arasında yani başınla sonun arasında da bağırsakların pislik dolu. Her ukerde. Pis bir suydun. Çöp olacaksın. O arada miden gene pislik dolu, bağırsakların pislik dolu demişler. وَحِسْنُ الْتَوَادُعُ الْخَاسِيِّ Yüksek derecede tevazu kalesi nedir? وَذِكْرُ حُكُوبَتِ الْعَادِلِ anil الْحَقِّ Bu, haktan dönenin, adaletin önünde göreceği cezayı, yani Allah'ın önünde göreceği cezayı hatırlamaktır el mutemadi fil-Bâtıl Batıla batan bir adamın Allah'ın huzurunda göreceği ceza فَهَذ۪ي cümletün limen لِمَنْ اِسْتَبْصَرِ Basireti olana bu cümle yeter. Hangi cümle? Bu kibrin hesabını Allah soracak sana adaletiyle. Bu cümle yeter. وَاللّٰهُ veli تَوْف۪يق Başarı Allah'tandır. Evet, imamımız Rahmetullahi Aleyh bize acele, haset, kibir gibi konularda bir tanıtım yapmış oldu. Rahmetullahi Aleyh rahmeten, vasiaten. İnşaallahu teala hayatımızın devamında da bu anlatılanlardan istifade etmek bize nasip olur. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi cümain velhamdülillahi rabbil alemin. Mmm.